kalan da kucağa oturduğum. Adam böyle kaldı bak. Ay. <gülüyor> tamam mı? Güzel. Yanımda gelmeyen olan var mı? Nasıl be? Buraya sırayım. Oradan cevap geliyor. Tamam mıyız? Güzel. Amca da var. Tamam. Fotoğraf çekmeyin ama yağlı boya çalışabilirsiniz. Fotoğraf çekmeyin dikkatim dağılıyor. Ama sizin için bir şey yapalım. 10 kare çekebilirsiniz. Bu, hazır mısın? Şu, güzel bir çalışma var. Hazır mısın? Hazır olduğunuz zaman söyle. Poz vereceğiz Tamam mı? Naber? <Gülüyor> Yer bakıyor adam he. Ellik kadın mı? <gülüyor> hijyen önemlidir midir he? Gerçekten. Çünkü gösterinin bu bölümünde herkes yanındakinin ağzına elini sokacak. Onun için temizlik çok önemli. Not not mu alıyorsun? Ben çok koca adam var burada ya not alıyor. Hani şey kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar diye salak bir ifade var ya. burada öğreniyor yapacak biliyor sana. Merhaba, hijyen çok önemlidir. <gülüyor> Ama kötü almış notları var. Merhaba uzay yolu. <gülüyor> yapma yapma. Yapma yapma. Yapmayın. Ya fotoğraf olayını abartmayın. Fıstık atabileceğiz ama fotoğraf çekmeyin ya. Çek 10 kare istiyorum bak hazır. 1. Nasıl haber? Fotoğraf mı? Çek 1. 2. 3. Evde bakarsınız böyle arka hareket. 3. Animasyon çekmeyin ya fotoğraf. Merhaba. <gülüyor> He? Bir Bizeys. Ne oluyor lan? Neyse oturalım. Hoş geldiniz Allah. Orada bir tane enteresan grup var ama yazık da onlar da ekmek, ekmek davası. Sevgili izleyenler güzel bir göster olsun işte elde olan imkanlar bunlar. Sizde daha yakından tanımak gerekiyor onu anladım. Kedi köpek besleyen var mı aramızda? Var mı? Kulak Mehmet'in oynatsın ben anlarım kim oldu. <gülüyor> ne besliyorsunuz abla siz? Kanıshiniz var. Sizin kendi öz kanıshınızın. <gülüyor> Adı ne diye be? Topak. Nereden esinlendiniz? Bir aile büyüğününün mü? <gülüyor> rahmetli dedem biraz topaktı o <gülüyor> Topak ne, ne kadar serandır berabersiniz efendim? 15 sene. Kaç yaşında kanış? 15 yaşında. Ya, hamilelik dönemi dahil gidiyor zaten şey. <gülüyor> Köpeklerin yaşıyla ilgili bir şey vardı ya, insan yaşına benzetme. Güzel kardeşim fotoğraf çekme, Yani gözüm kamaşıyor. Bir şey anlatıyorum ya anlatamıyorum onu. Evet. Bilmiyorum anlatabildim mi? <gülüyor> Köpeklerin yaşı böyle bir rakamla çarpılır falan. Neydi o rakam? Alt, yediyle, ile Bir çarpsana hocam. Bekleriz biz. <gülüyor> bir daha bir turnede cevabını söyle. <gülüyor> Yedi, vay be baya yaşlı köpek ya. Maşallah. Yedi, iki, <gülüyor> yüz yaşında. Bir, <gülüyor> bir tane bir aylık. bir aylık ama bilmiyorsunuz ne olduğunu boksör boksör kendisi Bo boksör eskisi boxer. sorulduğu zaman e, söylediğin şey estetik olsun ya abi, sen bilmiyorsun şey, öyle söyle ne besliyorsunuz boksör ne besliyorsunuz rottweiler ne besliyorsunuz samoyed ne besliyorsunuz coming soon arnold schwarzenegger terminator 2 çünkü bak hanımlarda genelde şey olur sorarsın ne besiyorsun ne söylediğin şey estetik olsun öyle ne bileyim kanişi adı ya da çıtıran pıtıran papak Ağzımdan böyle diklemesine çubuk kreker yer gibi ay, ay, ay, ay, Söyleyeceksin Çünkü bu hanıma şey yakışmayabilir mesela bak ne besliyorsun? Kurt Adı nedir karabaş diye Böyle gayri estetik bir şey oldu diyecek En güzel mini minnacık isimlerle söyleyeceksin onu Var mı da köpek besleyen bu tarafta Baktım efendim yukarı sağ aldın efendim. Başkan abi siz ne besliyorsunuz kardeşim... İnanmıyorum. Ben şerit ya da ten yardan etmiştim bezinin şeyi... Ne besliyorsunuz efendim? Teriyer. Teri yani. Aksan gerektiren bir jeans o... Teri Bir gün soruyorum böyle sıralar. Sen de besliyorsun işte rol var. Hamfen siz niye üzüldünüz, köpeklerle ilgili bir anlazım var. Aaay, ya, ya ya. Bizim kan iş vardı öldü bak onu hatırladım diye. Sıradan soruyorum sen de biliyorsun hep böyle yabancı dilde eğilsinler ya, şeyler. Rottweiler, Bakser, Röntgen, bilmem Sen ne be sözü baba dedim? She kanga, right? diye. Ama iyice havaya girmiş tamam Bir gün gene bir gözü sordum. Ne versiyon abla? Köpek. Adı nedir dedim? Cipsi dedim. Aa enteresan. Cinsi nedir abla? Dedi. Çünkü cinsi şunu da düşünüyorum. Ben yani, köpeğin cinsi ile alâkalı olarak Hesapta bize sağlığı bir statü vardır ya, Doberman beslenmekten yanacağım aslında. Ne besliyorsun diye soruyorsun beraber? abi? Doberman! <gülüyor> ne var? İlla getireyim mi buraya? <gülüyor> böyle alanlar var. Ne beslesin abla? Cipsi, köpek. Dins Kakır dedi. Kakır. Dedi yani buraya getirme de bize kakmasın bari diyor. Öyle acayip bir hikayeler var ki bununla ilgili. Birazdan köpek beslemekle ilgili bir hikaye ama... Böyle bir adam daha vardı. Adana'da bir gösterir sonrasında böyle ince uzun bir salonda oynuyorum. Sizden birazcık daha ince abla. İnce uzunlamasında bir salon böyle en arkada birisi oturuyor. Birisi diyorum ama ona tam anlamıyla birisi diyemeyiz yani, yani Yedisi falan o tamam mı? Böyle sekiz metre en arkada oturuyor böyle bak. <gülüyor> en arkada oturuyor ama en önde oturanla aynı tada alıyor yani. Zaman bu zaman kürsüden bardak alıyor böyle bak. <gülüyor> Gülmesin diye elimizden geleni yapıyoruz öyle bir adam Rov rov, rov diye. Yıkılacaksa falan Sümerlerden kalma zaten. Abi bilir. Neyse abicim var mı dedim kedi köpek besler? Var dedim. Ne besliyorsun abi dedim. Kaniş dedim. Üzerinde falan gezdiriyor köpeği böyle bak. Fazla uzağa gitme. <gülüyor> Adam öyle ya gelse kolunu koyunca... ...biyodik oluyor burası öyle bir adam. Adı nedir abi dedim Kaniş'in? Şıllık. Dedi. Ay dedim ya ne acayip bizim Şıllık diye köpek ismi mi olur ya? Bende bir Kaniş daha var. Nedir abi? Zilli. E dedim baba artık senin adını sormaya gerek kalmadı. <gülüyor> adam bunu mesleğe dönüştürmüş tamam. Orada köpeklerden hoşlananlara hizmet veriyor yani. Neyse... Kedi köpek besleyenlerin abla bilir. Küllü tabi böyle olumlu anlamda alışverişleri vardır. Besleyenler hayvanlar falan ama bir de mesela psikopat tarafı var. Hani yalnızca köpeğin sahibi olmaktan haz etmek hastalıklı bir şeydir ya. Yani o rahatsız edici bir şey. Ben bu köpeğin sahibiyim. Vay be. <gülüyor> Bana bak. <gülüyor> burada köpeğimin mağduriyeti vardı ya yalnızca bunlar haz eden manyaklar var ya yani. ben bu köpeğin sahibiyim hiç köpeğin cevabı yok ya hadi lan nerede sahip oluyoruz dedi. ben Allah'ın köpeğiyim sana mı oluyor lan diye köpeğin hiçbir zaman böyle bir reaksiyonu olmadığı için üstüne gidildi, için köpeği eve alırsın evde senin kuralların geçerlidir ne diyorsun ki topak mıydı yani direktin versin köpek yerine getirir Cim, mutlu olur bak topak otur topak yürü. akabinde koş bir o kadar zıpla diye köpeğe direktivi bir verirse yerine getirince mutlu oluyordun böyle bir işin aslında o kötü kalpler için gel geldim köpek direktifi yerine getiriyor ama o direktifin onların dünyasına neye tekabül ettiğini bilmiyorsun ki tekabül gördüm bilmiyorsun ki köpek belki direktifi yerine getiriyor ama ben biliyorum yemin ederim çünkü onların gözüyle bakabildiğim için mesela biliyorum sol gözüm dalmaça nakildir onu söyleyeyim Köpek direktifi yerine getiriyor ama arkamızdan o kadar çok konuşuyor ki bizim dünyadan haberimiz yok. Çünkü dedim ya o direktifler onlara manasız geliyor olabilir ya. Biz bunları bilmiyoruz ki. Şimdi köpek göstermek gibi olsun evde böyle duruyor. Verilen direktifin manasızlığına baksana. Böyle durarak bir şey kaybetmem. Böyle durarak bir şey kaybetmem. <gülüyor> İyi kazanıyorum hadi oğlum hadi hadi. Bak verilen direktifin manasızına baksana bak. Let's get. Sebep? <gülüyor> köpeğin içi zaman bunu sorma şansı olmadığı için onu zorladıkça zorlarlar köpekle gittim böyle public bir mekanda oturuyorsun public gördün Allah sana nasip etsin gittim böyle bir açık hava kafeteryada oturuyorsun misal işte ne yapıyorsun oturduğun işte gazetini dergini okuyorsun o bir radikal takılıyorsun böyle köpekle yanı başında ne yapar köpek işte kendi meşgul edince hareket eder havlar işte yanmasa yaramadır tırmalar falan filan bu gibi durumları sahibindeki tavır şudur hep bak. Rex. Eee? Rex'in dünyasında yok ki böyle bir şey. Köpek abarttı değil ki masayı devirecek raddeye geldi bu sefer sahibi şeyler Rex kime diyorum ben? Ulan kime diyorsun? Mevzu da bu ya bak. Kime diyorum ben? Ne diyorsun ulan? Ben köpeğim oğlum. Bizde normal bu hareketler ya. E tarihimizi araştır biz böyleyiz ya. Ya tarihi araştırma, direkt amcaya sor. eskidir, bilirdiniz, atalardan var diye. Bizde böyle Bizde ya havlayacaksın, ya tırmalayacaksın, böyle. Ben senin <gülüyor> Tamam, terliği getirdik, ayrı konu, tamam. <gülüyor> Ama bak, zaten siyah beyaz görüyorum, bir de seninle uğraşmayayım, rica edeceğim <gülüyor> durum bu merkezde, bilmiyoruz ki. Televizyondan beslenmiş bir insan olarak hastalıklı beslenme durum vardı dil meselesiyle ilgili. Bir gündelik yaşamda konuşulan dil var, bir işlerin yemin ne bileyim yabancı dizilerin seslendirilmesinden dolayı hatırda kalan öyle bir dil var. Öyle bir, çocukken izlediğim bir dizide bir replik duymuşsunuz kafanın bir yerine takılmış bir yerine takılmıştır. Annene babana karşı belki öyle konuşmasın ama öyle bir konuşma tarzı vardır. Hani vardır evet. Sanırım şöyle oldu. Korkarım böyle oldu. Hey bayım hey hey, hey falan diye. Çocukken hani izlediğim bir dizide adam gelip mesela şey demişti bak. Cehan korkarım bu ceket sana yakışmamış. korkuyorsan çıkarayım nedir olay nedir <gülüyor> sen de böyle bir karşılığı yok ki ona. sen şimdi çocukken izliyorsa açtım bir gazeteyi yazar orada yaz işte 22-30 Dallas diye Dallas gördüm. ailenin ismi orada Ewing diye yazar Ewing diye okunur yani mesela çocuk için orada zorluk başlar zaten neden Ewing neden neden, <gülüyor> neden Ewing okunuyor bu diye deliriyorsunuz Ewing ailesi fertleri evin bir odasında sıralanmışlardır Diziler herhangi bir kimse gelip selamlar onlara böyle giren içeri bak Geğer, babi, soyalım, pem, el, öt, öt, öt, Ulan böyle bir selamlama çekti var mısın? Düşünün eve girdim böyle bak. Anne, baba, küçük kardeş. Şükran Yenge merhaba. Yatıya değil mi? Tamam anladığından aşağı yukarı. Bu çizgideki böyle filmlerde, bu dizilerde bir derde derman olma refliği vardır. Enteresan. Biri bir dertle giren içeri. Mesela şeyler. Ah Ester o kadar dertliyim ki. Dertli dur sana bir içki hazırlayayım ben. Aha. <gülüyor> Artık neye derman olacak şu merak ederdim. Ne var bunun muhteviyatında diye. Muhteviyat. Ingredients. İngilizcesi. <gülüyor> Şöyle bir versiyonu vardı ona böyle girer dertli kimse şey der bak. Ah o kadar sıkıntıdayım ki. <gülüyor> Kendine bir içki sana. <gülüyor> i̇çki orada bardak orada hadi. Kendin al beni bulaştırma abdestliyim ben şu anda diyor. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> kendim alınca daha bir... Ya, Sen versen bu kadar olmazdı gerçekten diye. Şimdi bunu izleyen ahali aman ne güzel her derde derman diye. Evine yakışan yakışmayan işte maddi durumu uygun olan oluyor. ya. Yani zorlama da olsa derme çatma da olsa evine böyle bar yaptırıyor Amerikan var. Bizim öyle akrabalarımız var. Adam ayağında don yoldu bar yaptırdı böyle bak. Merhaba bu da barımız. <gülüyor> Yo ben don giymiyorum sevmiyorum. <gülüyor> Sevmediğim beni falan. Çok enteresan. Ve bari yaptıları evlerine Ulan Adam sana böyle bir dertli geldiği zaman Dervan olamazsın ki o varla bak. Abi belediye peşinde tezgahı kaldıracaklar. E dur sana bir içki hazırlayayım bence şey biz diyor. Bizde yok ki evlice. Abi sevdiğim kızı vermiyorlar. E kendine bir içki al diye abartıyorsun diyor. Yok böyle bir karşısında bizde. Televizyonda gündelik yaşamın dışında bir dil kullanılıyor hikayesinin bağlantılı bir şey daha anlatayım. Gerçek hikayedir. TRT 2'de müştemişim. Tam net hatırlamıyorum ama bakayım 3'te. <gülüyor> TRT 3'te Genç Başarı diye bir program vardı. Amca bilir. <gülüyor> Amca şey bile Onun bir dersiyonu var. Yaşlı ve kifayetsiz diye oradan bilirim. <gülüyor> Genç Başarı diye bir program vardı. Dergiden karikatürist bir arkadaşım. Senden iyi olmasın. Karikatürist arkadaşlar mı? Senden iyi olmasın. Erdil Yaşaroğlu genç ve başarılı bir karikatürist olduğu için bu programa davet edildi. Çünkü programın ismindeki bütün sıfatlara sahip ya genç başarılı, genç ve başarılı gitti. Eğer mesela gençlik, başarı ve sempatiklik diye program olsaydı ben gideceğim. Öyle saf vardı, Bak bunu not al, bu çok ciddiydi. İnsanın bütün cinsel yaşamını belirleyen ifadedir bu mesela... ...bütün hem cinslerim ve biseksüel arkadaşlar için açıklıyorum tekrar... ...ne zaman ki sizinle ilgili şöyle bir ifade kullanıldı... ...hemen kaçın oradan bak... ...şu vardır ya... Yakışıklı değil ama sempatik... ...yani şey... ...yazık... <gülüyor> ...straight ahead. ...kesinlikle var... ...yakışıklı değil ama sempatiksin... ...yani bir numara yok ama ne yapalım... <gülüyor> ...elimizdeki imkanları değerlendireceğiz manasına gelir bu. Ve yemiyorum hayatta var hiçbir yere oturmayan hata neredeyse hakaret ihtiva eden bir tanınlamadır duru. Sempatiksin. Bak. Gündelik yaşamda hakaret nedir bile Bak trafikte birisini sıkıştırdı. Bak. Dur dur dur. Yürüdene lan. Yürüdene lan. Ne var lan? Sempatik diye. <gülüyor> Bence gündelik yaşamda kullanın. Ve ne olduğunu anlasın ya. Sempatik diye bir şey var mı ya? Sempatik. Neyse. Erdin Yeşiroğlu genç ve başarılı bir karikatürist olduğu için programa davet edildi. Biz de onun mesai arkadaşları olarak çağrıldık. Hani o tarz programlar vardı kardeş bilir. Bir asıl konuk vardı. Bir de onun böyle işte böyle eşi, dostu, akrabası, işte bir dönem seviştikleri falan. Deri ki bakın size kimleri çağırdık. Bak. Aa ay ay ay ay. Ay. Çok sürpriz oldu gerçekten. Ay ay Halbuki aynı arabayla gidersiniz diyor. Orada sürpriz olur size neydi Güttük abicim, biz İstanbul'lu, Uluslararası videolarda, Eteretes videolara da çekiliyor bu Genç Başarı programı. Ben Erdil, Erdil'in arabası. Erdil'in de vardır arabası, bilmiyor musun? Erdil'in arabası bir de çizgi romancı abimiz Galip Tekin beraber girdik. Bak karikatür çizemiyorsan çizgi roman daha zor bir hiç ulaşmak gerçekten. Girdik böyle siz diyor Orada bir danışma var. Danışma böyle nezaket. En sonunda ki biz Genç Başarı programı için geldik. Ne yapmamız gerekiyor diye. Orada bir mutant vardı sağ olsun o karşıladı bizi. <gülüyor> dedi. Kustu oraya böyle oturun bu kusunun kulağı. Okuduk onu oturduk böyle güzeldi. Açtı böyle de bana. Ha, genç başlarına programına gelir abi tamam. He, he, he, he. Biz bekliyoruz adamın ne zaman metamorfaz olacak abi diye. He, tamam abi tamam. tamam, abi. tamam abi. Kalkın bakayım dedi. Şimdi kalkın bokayım gibi bir dille karşılanma o kadar da komik bir şey değil. Aha de kalkın bakayım dedi. Aha böyle salaklık yok üzerimizde Allah'tan. Adam öyle konuşuyor ne olacak ya. Bunda gülecek bir şey mi? Şii ile Bu komik değil ama tezat eğlenceli. Adam mesela içeride kalkın bokayım diye karşılıyorsun. İçeri giriyorsun orada bambaşka bir dünya var. Orada böyle makyajin yapılıyor falan. Spotlar geliyor. Spotlar altında insanlara soyadlarıyla hitap ediliyor. Işte. Sayın Yılmaz, Sayın Yaşar oğlu gerçek erdil nelere güler gerçek erdil bir de sibernetik erdil var ya <gülüyor> onlar gerçeğini merak ediyor robot erdili merak etmiyor tabi adam ee, bir soru şekli var ya gerçek amca ne zaman ölecek falan gibi programı sunan arkadaş da bizim yaşlarımızda bir kız arkadaş bu teyze'den baya genç yani, lafı bile edilmez o da neyse genç yani <gülüyor> bakmayın lafını programı sunan arkadaşlar. Biz normal şartlar altında yaptığımız işler üzerine bir konuşma yapacak olsak, sohbet edecek olsak gayet randımanlı bir sohbet olur ama e, kız yaz da belli gibi cendere içerisinde, cendere gördüm. E, elle bir teks cihaz vermiş. Onun kalıpları içerisinde böyle 1500 senedir sorulan sorular var ya, teyze bilir. 1700'ü falansa güzel değil Böyle Ve klişeler var. Sorulur onlar, klasikler. Onları soruyor Şimdi bak. Sayın Yılmaz, neden miza? Şimdi bak bunun kompakt bir cevabı yok ya bu soru karşısında böyle mal gibi durmakta mükellefsin tamam mı? Bak neden biz bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapacak da şiş, şiş sokanları falan var ya <gülüyor> Yollar ne acayip adamlar ya bakın, bir şey arıyor illa sokmak için bak. Koltuğu sokayım ay. <gülüyor> ne acayip adamlar var ya. Neyi soksam acaba? <gülüyor> Çok seviyorum Allah'ımı. ay. neyse işe? gibi neden mizah? Bunun için kompak gibi bak. Neden mizah? Erhad adam mizah. Ha. Bunu arşive koyun. Her yerde kullanırsınız bunu. Yok yok böyle bir cevap yok bunun. Sen bu soru karşısında böyle mal gibi durursun abi böyle. Yazık. Sonra o program çekilir, yayınlanır falan. Eşin dostunu, akrabalı, işte estetik kaygılı komşular, alttaki bakkal falan izleyeyim şeyler. Abi televizyonda mal gibiydin ha. <gülüyor> Lan başka şansı yoktu ki. Evet yani gerçekten mi aldın evet mal <gülüyor> Bir o kadar eski bir o kadar salak bir soru daha vardır. Bir de onun öncesinde şunu anlatmayı unuttum. Ya bu tip programlarda dediğim gibi böyle bir dünya var ama yapay olduğunu şuradan da kenar Mesela soruyu sorun arkadaş sana mesela soruyu soruyor abicim. Mesela canlı olduğu zaman programda topu sana atıyor. Kendi kameradan kurtulunca onu görmeniz lazım. Bak böyle ger yaratan o tip şeyler var. Sayın Yılmaz, neden misafir? <Gülüyor> Bana bakma, seni çekiyor, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi. hadi. Lan madem böyle bir şey var, beraber takılalım, sohbet edelim. Baksana, orada öyle, bu, yani bir tane O kadar sanak soru dediğim bir de şeyi var, hep sorarlar. Esprilerinizi nereden buluyorsunuz? Kaynak gösterebilir misin? De? Şimdi mizahla uğraşan adama şu zamanlarda da sorulur Mesela belli meslek grubunla ilgili bir şey yaptın. Yaptığın işin platformu, sahne, televizyon, kağıt üzerinde resmi sahip. Yalnızca bizim memleketimize özgü bir şey midir tam bilmiyorum ama gerizekalı mesleki reaksiyon diye bir şey var. Kardeş bilir. Yani doktorlarla ilgili karikatür çizdim Misal doktor karikatür çizdim hemen tabipler odası. Bak öyle doktor yok kaynak gösterin. Biz şey öyle yokuz değil mi? Yokuz evet yokuz yokuz. Önümüze gelene bir tekme. <gülüyor> Birlik yapamalar bir şey de yapamıyorsun. E avukat karikatür çizdim. Misal hemen avukatlar bak. Öyle avukat yok. Nereden uyduruyorsunuz falan gibi. Ya da kapıcı karikatür çizdim. Kapıcılar bak. Öyle kapıcı yok. Kale köstenin ütmenin falan gibi. Na ben kıçımdan uyduruyorum. Şimdi her karikatürün altına böyle dipnot kaynak kıçım yazamak ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Televizyon programında... Şimdi televizyon programında sen bana bunu sordun zaman ben sana nasıl cevap vereyim? Esprilerinizi nereden buluyorsunuz? Kaynak gösterebilir misiniz? Ben? ben üzerime rahat bir şeyler alıp geliyorum efendim. <gülüyor> Önce arkadaşların kaynaklarını da görelim. Yok biz illa sizin kaynakta ısrarlıyız. Ya göstermesek, tarif etsek... ...ya o genelde aynıdır o bakımdan. Yok biz illa göreceğiz kaynağı Tam alıyor mu kamera bilmiyorum şu an. Bir de şey derler ya o kaynaktan biz de faydalanmak istiyorum diyor. O kadar fena ki. Hani şey gibi hani derler ya mesela genç arkadaşlara ne tavsiye edersin der gibi. Hani Sebil saldırın anasınıza duymuyorlar. <gülüyor> Program mesela direkt seni hedef gösteriyor saldırın diyor. Bu dil meselesiyle bağlantılı hakikaten çocuklukta insanın zihninde ya da ne bileyim limağında büyük yaralar açmış bir dil hikayesi. Daha anlatayım o zaman. Yanında böyle bir kağıt mendil olanlar mı? Var mı efendim? Ben de. de. Tamam. O kardeşi de verdi. Şey kırmıyorum onu. Kalbimi kırmıyorum onu. Sağ olun. Teşekkür ederim abla. <gülüyor> Bu ne lan? Güçlü kollarının arasında... <gülüyor> ...bir yaprak gibi titremek istiyorlar. Yani. <gülüyor> Bu ...defalarca kulise gelmeme rağmen... ...hiçbir... Neydi, ...en azından bir temas bile... ...tam anlamıyla, tam anlamıyla senin... Nasıl, nasıl sıkı sıkı sıkı... ...sıkı sıkı sar beni... ...al gönlüne yine deli gibi yor beni... ...Muhammed olsun... Aferin lan! Doküm markaya ne yazmış? Çelikten istiyorum hercai... <gülüyor> kişilere özellikle çocuklara yönelik programlar var televizyonda. Amca bilir. <gülüyor> Onlar da böyle çocukların da katılım göstereceği bölümler olurdu. Bir çocuk programı düşünmüyor. Özellikle cumartesi sabahları yayınlıyor. Orada böyle da katılım gösterilirken, yani. mesela ekran başındayken interaktif, o da bir şeyler yapacak, böyle karşı katılımlı falan. Mesela böyle origamiciler falan çıkardı. E, burada o yaş çoğunlukta herkes bilir ya be vardı ya kağıt katlama sanatçıları i̇şte onlar genelde manyaktır tamam <gülüyor> onlardan mesela kimseye fayda yok adam manyak psikopat gelir böyle bak merhaba çocuklar bugünkü programda kuş yapacağım <gülüyor> aha yaptım <gülüyor> ulan git evinde yap ya bizi niye ekran başına topluyorsun ki adam geliyor kendi kendine eğlen. bakın böcük yapıyorum şu anda diyor. ya git ya o tarz programları takip ederek bir eser meydana getirmiş adam yoktur memlekette Bir <gülüyor> tek işte bu kardeş var zamanında kibriten bir böcük yaptı hala duruyor evde. Evet. <gülüyor> bir o programlara şöyle bir versiyonu vardı. Aklıma şey geldi ya bu kağıda alınca o çok klasiktir. Bak yıl 1996 alışkı yazdıken ara. Bak yıl 1997 ya ne 96'sı. 2003 var tamam mı hala bizde böyle şeyler yapılıyor ya. Yani millet sihirbazlık alanında mesela adam çin sevdiğini kaybediyor, işte özgürlük anadını yok ediyor falan. Bizde yapılan sihirbazlık numaralarına bakıyoruz. bakın. Bakın! Bakın! <gülüyor> ya biz niye buna baş kaldırıyoruz ki? Hayır böyle sihirbazlıklar yapılmasınınca Yapılmaz. <gülüyor> ya bu ciddi bir problem ya. Bak şaka değil bu ha. Da hala bunu izletiyorlar bizi yapıyorlar. Bakın pazar programında bunlar yapıyorlar. <gülüyor> Bunu yaparken adamı bir yakalasak ki biz baksana. Bak, sen, bak yani şöyle yapıyorum bak. Ah ne oluyor be? Yap lan şunu. Eğil. <gülüyor> <gülüyor> Böylelikle Servet Erkin'i dağılmış olduk burada. Nasıl efendim? Anladın efendim. Ya gerçekten çok fena ya. Niye ki ben mesela? Ya burada avucun içinde kaybolan mendili kim merak edebilir ki ya? Bakın ben salağım, sizle savaştınız gibi. <gülüyor> Ay ne acayip. Bir de onlar yazıyor böyle karı kolye çıkıp eziyet gibi, baksana karısı yanında ya. Bütün oyunlarını biliyor ya onun bak. Evet şimdi bana mendili verin bak. <gülüyor> bak karısına bak. Ya pis tight giyiyorlar ya Mendili ver Avucunda mı kaybedeceksin tamam ha <gülüyor> Biraz heyecan duy be Allah Allah diye. <gülüyor> Çok borsan ya. Neyse ne diyordum en son Ya Neyse o programları hani çocukta katılım gösterecek tipi programların Şöyle bir şeyi vardı numarası vardı. Bir hafta evvelsinden mesela çocuk motive edilmedi. Yani dedi ki işte çocuklar malzemelerinizi hazırlayın. Önümüzdeki hafta işte kartondan gemi yapacağız, böcek yapacağız, süt yapacağız falan gemi. <gülüyor> süt de şey yani adamın boşluğuna gelip söylediği bir şey yok. Tamam mı? Çocuklar ön gram kartondan süt yapacağız. <gülüyor> süt dedim ben. Dedin yapacaksın hadi. Sen hep böyle yapıyorsun. Bu sefer başında duracağım yapacaksın hadi. Bak önümüzdeki hafta geldi çattı ya. Ben süt demiştim. De. Kayıt 4, 3, 2, 1 kayıt. Merhaba çocuklar ben geçen programı bir bok yedim. Süt dedim ama dur bakalım. Olacağı varsa olur zaten diye. Neyse bir hafta versinler denir ki çocuklar işte malzemeleri hazırlayın. Önümüzdeki hafta ev yapacağız. iyi ...sen güzel bir motivasyonu aldın... ...şahane malzemeyi de hazırlarsın... ...dersin ki niyet ettim, niyet eyledim... ...neşe pınarı programıyla... ...simültane ev yapmaya diye... ...o tip programların isimleri hep öyledir... ...mesela neşe pınarı, eğlence hezeyanı... ...hey yo hayat ne kadar güzel... ...hey... hey. ...gerizekalı programla... ...malzemeyi hazırlarsın, ekran karşısına... ...geçersin... ...neşe pınarı programını bir teyze sunmaktadır... ...menopoz teyze... O teyzenin yanında bir de senin yaşıtın bir çocuk vardır. akranın bir çocuk vardır. O çocuk da şunun için vardır. Yani bak senin yaşıtın çocuk yapabiliyor. Sen salaksın yapamıyorsun. <Gülüyor> Diyebilmek için senin salaklığına bir ölçüdür o çocuk. Bir mihenk taşıdık. Sen çok niyetli ekran karşısında geçmişsin. Teyze programı açar. İlk cümlesi de seni ekarta eder zaten. Merhaba çocuklar. Bu neşe şapınarında hep beraber mukavvadan ev yapacağız. Mu kowa. <gülüyor> Bak mu kowa, aywa mu kowa amin. Aywa ya Dubai TV'den naklen veriyorlar olayı. Dersin lan lanet olsun. Ben de kartonu alayım bari ne yapayım diye. alırsın kartonu Mu alıyoruz. Hazır mıyız Merve? Hazırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle bir çocuk reaksiyonu vardır. Parmaklara açık vaziyette de el böyle kafanın yanına gelir. <gülüyor> Şesin böyle bir şey var. 100 çocuk üzerinde denenli 99'u böyle yapıyor. Biri zaten ölüydü. <Gülüyor> Gerçekten çocuklarım böyle bir evet var. Bak, <gülüyor> en çok şurada gözlenilir. mesela 4 yaşında bir erkek çocukla misafirliğe gidersin. Onun üst limiti 4 yaştır. 4 yaşında erkek çocukla misafirliğe gidersin, misafirliğe böyle gittin mesela, gidiyorsun. Hem o işi verebiliyor muyum şu anda bilmiyorum. 4 yaşında. İki olsaydı böyle gidecektim. 4 yaşında erkek çocuğuyla misafirliğe gidersin. Misafirliğe gidilen evde o çocuğun den gibi kız çocuğu var. Ev sahibi hanım karşılar misafiri, misafiri şeyden. robot makaras yapıyoruz Türk robot olsa nasıl olur? Daha sonra misafirlik dönüşü o öyle erkek çocuğu utandırılmak maksadıyla ya da işte dala geçme maksadıyla falan sorguya çekilir yani nasıl oynadın mı kardeşle öptü mü Burcu seni ya ne alakası var be beni neden bilmiyorum o el gelir mi mukavaamızı alıyoruz alıyoruz hazır mıyız öyle hazırız. Allah'ım salağı seni ya. <gülüyor> Allah'ım. Neyine hazırsın sen neyine? Ben yıllarımı verdim neyine hazırsın sen? Allah'ım salağı seni ya. Salak salak. Neyine hazırsın? Burada iki program katıldı neyine hazırsın sen? Mukavvamızı alıyoruz güzel. Mukavvamızı cetvel bastasıyla çiziyoruz. Vasıtası ile. <gülüyor> Arapça değil dersi. <gülüyor> Ardı kaç vesayet teklif edecekse sen bilmiyorsun daha böyle. Çiziyor. Gerçi burada çizilmişi var. <gülüyor> hani Amerikalıların bir lafı vardır ya fakio. O işte. Bu. <gülüyor> Lan manem çizilmişi var. Biz de hazır alsaydık ama değil mi çizilmiş? <gülüyor> sen böyle dururken o çizilmişini çıkarıyor. Çizdiğimiz yerlerden bakas vazması kesiyoruz. Bakın bir benim kestiğime bakın, bir de bu salakkine bakın. <gülüyor> salak salak, kesiyoruz. Genç burada kesilmeci var. <gülüyor> Ulan çizmedik ki keselim biz. Kestiğimiz yerlerden zam vazması ile yapıştırıyoruz. Çok önemlidir bu. Hakikaten bir dönem bütün bizim yaşlarda olan insanların kulaklarını çınlamıştır, diğerlerinin böbreklerine şey yapmıştır, etki etmişti. Adam içeri doğru gülüyor ya bugün. Evde soracaklar ya mesela ne kadar güldün işte bu kadar güldüm. Zam <gülüyor> zam böyle kulakta çınlamıştır. Zam zam mesela senin uhu vardı takip edemezsin. Uhu böyle durmaktadır bak. Uhu, uhu. <gülüyor> Beni bu işe bulaştırmayın abi. Ben yani zamla daha bir randevman alırız mız Neyse ben. Yapıştırıyoruz. Gerçi burada yapışmışı var. Şimdi bir noktadan sonra artık ok yaydan çıkartan. Senin karton masa üzerinde durmaktadır böyle. Sen eve topraktan girdin ya. <gülüyor> Orada da henüz bir şey yok. Yapıştırdığımız evimizi el işikâğıda bahsedeşiyle kaplıyoruz. Gerçi burada kaplanmışı var. <gülüyor> Kapladığımız evimiz böylelikle oynamaya hazır bir hale geliyor. Gerçi burada oynanmışı <gülüyor> Teşekkürler Ankara. Diyorum ya. O tarz programları takip ederek bir eser meydara getirmiş adam yoktur memlekette. Bir inleme sesi geliyor. Nereden geliyor bu ya? Suna? Tuna mı inliyor acaba? Uyu değil midir? Amca? Hayır. <gülüyor> İki tane de var burada. Ya amca mu inliyor olur yok. O... <gülüyor> Şimdi diyeceğim şu dur. Dergiden arkadaşlarla Konuşurken çıkmış bir hikayedir Böyle insanlar bir yandan karikatörler çizerken Bir yandan böyle kendileri anlatır birbirine falan Daha sonra onları böyle zımparalayarak Burada anlatıyoruz Ulan su içerken yılan bile gülmez ya Zaten teknik olarak bu mümkün değildir Yılan yazık elleri yok ya böyle gülüyor Haa Su içerken yılan bile dokunmaz Ne komik laf değil mi İçiyorsun suyu bak Merhaba <gülüyor> Ne oluyor ya? <gülüyor> sen bir suyu iç ben soracağım sana diye <gülüyor> Çok komik ya, baksana bir dakika Ay çok güldüm, bir daha yapacağım Bak kokteyl. <gülüyor> Bak Merhaba Evet ne var? Merhaba yılanım ben <gülüyor> Bir şey içmez misin? Hayır sen hiç ben sokacağım Sağ olun. Beni sizler var ettiniz. Yani aslında ben böyle değildim yani. Gerçekten. <gülüyor> Sus lan. <gülüyor> dur, dur. Dur, dur Bir dakika. Bırak bırak. Bu tip adamlar iyidir gerçekten. Çok faydalıdır. Mesela. İnsan çünkü her zaman belgesel izleyemez. Tamam mı? Hayvanlar alemini yakından görmek için iyidir. <gülüyor> Samimi öyle. Efendim? Aynı mi konuşuyoruz? Evet. Doğru. Nice İngilizce bilen maymun tanıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben biraz dinleyim. Sen birazcık. Anladım. ha? Muşanma bağlı mı altına? Hı. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Buranın tek çıkışı var. Kafa olarak. Ve ben çıkışta orada olacağım. Bizde bizim bir arkadaş var yardımcımız Azrail melekoğlu. O seni daha yakından tanımak istiyormuş şöyle diyor. İç organ olarak. Mazevet. 80 kişisiniz. Ne olacak ki? Aynı anda 157 kişiyi dövebiliyorum ben. Tabii 156'sını ikna ediyorum dağılması için. Hepinizin adresi var bende oğlum. Hiç telaşlanmayın. tam olarak 80 kişi misiniz? Tamam. Yukarıdan kırmızı vereceksin. Şuradan da verin lütfen kırmızıyı. Şimdi sevgili izleyenler. Genel onu kapatalım güzel kardeşim. Öteki daha iyiymiş, güzelmiş. Bak o demin konuşan abici bir mesajım var. Al alabiliyor musun mesajı bak? Tamam, aldın mı? <Gülüyor> Aynen bir dakika. Durun son. Dur dur gösterinin devam etmesi için bunu yapmamamız gerekiyor. Şimdi tek kişilik gösterilerde şöyle bir numara var. Zannedir ki sahneye çıkan adam böyle bir zeka demonstrasyonu yapacak ya. Baba her şeyin doğrusu diyor ya böyle sorular soracak, cevaplar verecek. Sahnedeki adam bu gergin anlarda bu iki elin bir araya geldiği an var. Lafı koyacak... Şimdi diğerleri de buna sevildi. Nasıl lafı koydu herife değil mi? Hey, hey, hey. O bizim kahramanımız. Hey, hey diye. Yani şimdi benim buna ihtiyacım yok. Kimsenin olmamız gerekiyor zaten ama hani çok kaşınan olursa diye ben buraya hazırdan bir iki tane bırakayım isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Tam 80'i tutmadı ama idare et. <gülüyor> yani ben hikayelerimi anlatırken canı çok çeker olursa buradan seçsin. <gülüyor> Sahne laf atan adamın kazanacağı tek şey kız arkadaşını yitirmektir. <gülüyor> Bu öyledir bak çünkü arkadaş grubu dürtülür dedir ki mesela bak herife birazdan lafı koyuyorum bak ben ben sevdim bak. Muşamba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak öyle doğru kaykız ya gören tavamlamış gibi geri gidiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldın Merve? Salaktın. Neize sevgili izleyenler kaldığımız yerden devam edelim. Yeni jenerasyon robotlar hakkında konuşuyorduk arkadaşlarla. Böyle hani gayet insan gibi hare hareket edebilen robotlar var ya. Şimdi örnek vermek gerekirse. <gülüyor> Robocop diye bir şey var. Aşağı kadar şöyle bir malzemedir. Hatırlatmaya çalışayım böyle yürür eder falan böyle. Mi mi. Ah mi mi böyle cezer falan şey, ne bileyim bir problem olursa her yerinden bir şeyler çıkarır böyle işte baldırından tabanca çıkarır falan böyle aşağı yukarı böyle bir malzeme. Şimdi Roboca'yı hatırlatma maksadıyla bu çıplak gösteren gözlüğü takıyorum. Umarım bir sakıncası yoktur sizler için. Şimdi neler öyle zırvaladığını şimdi daha iyi anlıyorum. Yani. Denemek isteyen var mı? <gülüyor> Oradan denk getirebiliyor musunuz? <gülüyor> Robo kapaja. Aşağı... Ya çok özür dilerim be. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Belde aşağı olanların not alıyorsun. Çok fark ettim bunu. Bu bir. İkincisi, hani karikatür çizmiyorsun falan diye çok üstüne gittin mi gösteriyor? Çok özür dilerim. Yok yani böyle bir derdin olduğunu bilmiyordum ben. <gülüyor> İstersen vuralım can çekişmesin. <gülüyor> <gülüyor> Go ahead. Şimdi diyeceğim şu şey robot diyor. Robocop böyle bir malzeme. Şimdi yürür eder kafası döner sağa sola falan ama düz hareketli hep böyle düzdür ya salaktır ya birazcık bize göre. Türk robotu yapmak istesen teknik olarak ondan örnek alsan da bu seni kesmez. Yani Türk robotunu bunlar kurtarmaz yani. Çünkü bizde 25 bin tane duruş var, şekil var, tavırı var. Bizde böyle adam geziyor ya, ''Baba ne haber? <gülüyor> Allah'a şükür.'' diyeyim. Bütün bu hareketleri hafızaya kaydedeyim istesen, ekstradan böyle buzdolabı kadar cihaz lazım yanına. Hard disk olayı, hard disk gördüm. Bir de bizde hiçbir şey böyle fabrikadan çıktığı haliyle yaşamına devam etmez. Böyle bir şey var çok klasiktir belki ama mesela deniyor ki sen de ne marka araba var ben de 86 şahin var ama doğan görünümlü <gülüyor> yani kendi iç dünyasında gene şahin de <gülüyor> biz mümkün mertebe hissettirmemeye çalışıyoruz ve salak mı var herhalde bir tek bizde vardır bilmiyorum. <gülüyor> bizim robotlar da seri üretimden çıktıkları gibi kalmazlar. Bunları Bursa'ya böyle sanayiye gönderirler. Orada böyle çift kat, arkaya şipoyler, çelik can falan gibi modifiye durumlara sokarlar. Neyse efendim yaptın böyle bir robotu vücuda getirdin ama nerede fayda göreceksin sorusu var. Yine ondan örnek alırsak nedir Robocop? Aristo? <gülüyor> Robocop nedir? Evet polis. Güzel. Cin. Tuna bak. <gülüyor> Hadi kardeşle kaynaşın. <gülüyor> Polise demek ki böyle bir malzemeden emniyet kuvvetlerinde fayda görebiliriz diye. Bizde de bir ünite kurulmuş. Türk robokapları kazı meslekçiler orada takılıyor böyle. <gülüyor> Robot ya baba için. <gülüyor> Takılıyorlar böyle. Bir asayiş birimi oluşturulmuş. Bir caddede devriye gezecek abi. Misal bir cadde ismi söyleyin abla. Cadde Bostan Caddesi İstanbullu değilsiniz Tabi zaten bir tek İstanbul'da cadde vardır Abla istersen baştan alalım bak Önce bir gaz bulutuyduk Sonra dünya sıkıştı Değil mi? Ya ilk yerleşim Uygurlar, cadde klan, aşiret, Sedat Bucak. <gülüyor> abla, cad isim söylesene bir tane. Hadi ablacım, hadi. Manuel mi abla? Döndürelim sözü. Şey. <gülüyor> Söyle alır <abla bir> mı caddede ismi? <gülüyor> Bahariye. Daire kaç abla? Tüp getireceğiz direkt. <Gülüyor> Bahariye caddesi. Peki efendim. Bahariye caddesi değil mi abla? Tamam. Vermişler abi İstiklal caddesine. <Gülüyor> Bak sen benim dediğim caddeyi demedin. <Gülüyor> Orada tiskindim herifler. <Gülüyor> <Gülüyor> vermişler abi caddeye böyle geziyor. Şimdi filmlerden öğrendiğimiz bir şey vardır. Robotun gözüyle görme diye bir şey vardır kardeş bilir. Filmin belli bir sahnesini, belli bir kareyi misal biz robotun gözüyle görürüz. Böyle yazılar çıkar. İşte rakamlar misyon bilinen ve target bidibidibit bidibidibit diye rakamlar böyle sayılar, zartlar zurtlar. Şimdi bizim robotlar bu yazıları okuyana kadar macera bitiyor zaten. Kazım Esin yakala! Hocam bir okuyalım da tamam Tam çıkaramıyorum şu anda diye Bizim robotlar öyle Durum söz konusu durumu ne, ne, diye de vermişler abi ciddiye, Devriye halinde orada bir tane Kestaneci var kestane tezgahı Baba hemen yakalıyor tespit ediyor bak Kestane <gülüyor> Gürgen Palamut <diye>. <gülüyor> <gülüyor> Beleş <gülüyor> <gülüyor> Hakkını helal et moduna gir hakikaten he, her bir tane alıyorum buradan he, tamam. meşhurdur ya tezgahtan bir şey aldı. gençler kendi meşreplerince geziyorlar cadde üzerinde onlar da hemen tespit ediyor bak. gençler <gülüyor> kendi meşreplerince geziyorlar gençler nereye lan <gülüyor> gelin bakalım buraya gençler nereye lan diye bir tepki var tamam mı gençler nereye lan diye böyle bir karşılama şekli var insanlar ne kadar olmasını istese de veya örnekleri e, az olsun istese de var yani örnekler az olsa anlatmak durumundayız. Gençler nereye lan diye başıma böyle bir hadise geldi. Benim dergiden çıktım eve gidiyorum. Gece yarısından sonra bir saat böyle iki buçuk üç gibi. Hatta ikisi de yer, hem iki buçuk hem üç. Es zamanlı çıkmışım ikisinin de farkında değilim. Eve böyle 300-400 metre kalan İndim böyle vasıtadan yürüyerek gideceğim o mesafeyi yayayım. Çünkü o zamanlar bende sürat motoru vardı. 400 metreden bırakıyordum yürüyordum yani neyse yürüyeceğim mesafeyi yayayım böyle. Yaya yaya gidiyorum ben. Yaymışım yani o derece. Benim paralelimde de böyle bir tane beyaz Renault gidiyor. Beyaz bir Renault. Renault. Renault. Renault. Doktor Renault. Salatalık Renault. Doktor Reno'yla gidiyoruz beyaz Reno'yla paralel Ben giderim o gider yanında Tinti nedir olarak O nedir? Baston evet Siz mi söylediniz? Siz mi söylediniz? Öyle mi? Çok değerli opera sanatçısı Vuslat Bey de aramızda güzel o Bas Eve gidince bunu söyleyin abi bak Merhaba ben geldim Sesinden anladık <gülüyor> Göldüğü mü Cem Yılmaz'da? Bastonu bildim ben İnanmıyorum Hemen halanlara haber verelim bak Alo geldim Bastonu bilmiş bizimki Baston diye bağırmış Abi gösterin akışı değişmiş be Tabii öyle bağıracak 6 ay çalıştı bunun için 7-7 <gülüyor> <yedi> çaktırmıyorum ha. <gülüyor> Neyse onu bırakın da bak Bir yandan şunu da düşünmek lazım ha. Hani diyorlar ya yani herif çıkıyor lay lay lay anlatıyor falan filan. Halbuki bu pahalı bir prodüksiyondur Bak sahnede Renault var. Bunun kıymetini bilin ha. <gülüyor> Renault. Kartal Renault. Hangisi Renault? Söyle. <gülüyor> Şavrone oyuna dahil değil. <gülüyor> Renault ile paralel giderken bir ara arabadan bir nida yükseldi böyle bak. Genç hayrola. Gül <gülüyor> ağacı değil hem her gelene eğilem Diye bir şey var ya Şimdi her Renault muamiline böyle eve gidiyorum diye iz İzahat mı vereceğim ben Gençlik de var, Hayırdır Karşılıklı Türkçe opera yapıyoruz abi Hayır ola <gülüyor> Hayırdır <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir kontur ha <gülüyor> Allah kahretsin <gülüyor> Yıldoch <gülüyor> Bir insana böyle bir hatırası olması ne kadar boktan değil mi? Bir gün bir kumpanyaya gitmiştik Sahnedeki adama bas diye bağırdım <gülüyor> Unutmak isteyeceğim bir hatıra olsa gerek Action Hayırdır Polis dedi Tamam sivil bende Hay Eyvallah sağ. <gülüyor> ben onu tanışma diyoluğu zannediyor Gittim buyurun efendim. Hani bizde şeyden mi? Hey Mike Benber gibi veren bir vatandaşım nasıl? <gülüyor> Fazla fişim var mı abi? Onu soracaktır bizde. Yok böyle bir diyalog. Buyurun efendim. Nereden geliyorsun lan dedi. Ben lan olarak duruyorum orada. <gülüyor> Dedim yani lanlığım mı nereden geliyor? Lanlık bizde aileden. Biz 3 kuşaktır lanız biz ne yapalım. Dedim işten geliyorum ya. Yok ya dedi. Hiç iş yapar halime konu göre demek ki. Ne iş yapıyorsun lan sen? Ben karikatüristim. Kusura bakma. Öyle yani biliyorsun. Alınma diye şey Ben Mizah dergisinde çalışıyorum. Belgem var mı? dedi. Şimdi fuarda donsuz çıktım ya sahneye. Çık, çık, çık. Belge soruyorlar bana. Ne olabilir? Belge bir insan bir firmada çalışır. İşte kart diye bir şey var ya çıkarıp gösterirsin. Buyum ben diye. Evet, evet. Evet. Evet buyum ben <gülüyor> çıkardı kaldı baktı böyle o, sen misin bu hayrokart vizit <gülüyor> ben birazcık değişimdir ondan simaen <gülüyor> ne çiziyorsun lan sen dedi ben de içten içe seviniyorum lan acaba adam ilgileniyor mu karikatürle falan hani acaba emniyet kuvvetlerinde böyle bir mizah hütesi mi kuruldu falan diye düşünüyorum Dedim ki ben öyle eğlencelik çiziyorum ortada Ortada <gülüyor> Hepsini yazdı herif ya Eri de anlatacak böyle yani Ortada <gülüyor> Bak bunu anlatıyorum şimdi Merhaba kızlar <gülüyor> Reno <Renault. gülüyor> Ne oldu sizi elde edemedim mi? Hayır. İyi günler yemedi ya bak aa kızlar selam kızlar Merhaba. uzay yolu e, sevgi yolu bak. E, yol. yol yalnızca yol aman gene gittiler <gülüyor> Oğlum, öyle bir şey yok kadınlar kendilerini güldüren erkeklerle mutlu olurlar diye bir şey yok öyle bir şey olsa ben ekmek yerdim orada. Sizler haber misiniz ne güzel yanlış yapıyorsunuz abla daha beni görmediniz ki bak <gülüyor> sen <Sesler>, ne gidiyorsun. <gülüyor> Neyse diyeceğim şudur ki o kadar yalnızım ki. Herkes gülerken o hep ağlardı. <gülüyor> Şaka değil mi ama? Gülüyorsun işte hee diye. <gülüyor> Kimse bilmiyor ne acılar içindeyim. Bakın. Sivrisine kızıyordun <gülüyor> Neyse. dedim ki ben öyle eğlencelik karikatürler çiziyorum. Adam çizdi. Al, iyi çizdin. Ulan <gülüyor> neye göre kime göre iyi çizeceğim ben? Aldım belgem gidiyorum arkamdan böyle atıyorum. Gereksiz taramalara girme ha. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse baba. bayağı ilgiliymiş meseleyle. E iyi çizdi ama ben de o zaman bilmiyorum neye göre iyi, neye göre iyi, neye göre kötü. O zaman seni tanımıyorum. <gülüyor> Netice itibariyle bizim robottan işte öyle bir randıman alacakları kesin olduğundan bizim adamı bu sefer trafiğe vermişler. Hani eğlence birimlerinden böyle döndüğümüz zaman yüksek ihtimalle kullandığımız caddelerin üzerine böyle trafik gibi kurarlar ya hemen. Cadde derken abla yanlış anlamayın. Bildiğimiz caddeden bahsediyorum. Yani sen çok üzerine düşündüğün cadde değil bu. Vardı ne böyle bir şey hani eğlence mekanları dönüşünde disiplin rastladınız böyle rastladınız trafik ekibine vardı böyle bir şey vardı mı böyle bir şey <gülüyor> ya biz sarhoşken başka bir şeye üflemedik herhalde <gülüyor> <gülüyor> böyle izgarenler beraber bak hayır yok, hayır, yok. <gülüyor> neyse vermişler bizim robotu trafik ekibine bizimki böyle duruyor ekiple beraber arabalar gelip gidiyor böyle <gülüyor> <Gülüyor> Var mı araba sesi yapmak isteyen? Bir arkadaş yapsın katılım. Beraber götürelim göstereyim. Bir araba sesi. <Gülüyor> Henen. <Gülüyor> Var mı? Motor hacmi mi? <Gülüyor> Motor mu doldu? Motor mu doldu? Hmm. E o zaman çalıştırmayın biz iteriz. <Gülüyor> ne zamandır böyle hissediyorsunuz? Baksın orada bir grup araba var ha. Ya bak daha hiçbir şey yapmadık biz motor mu orada? Şiklayıcı ah. bir şey. Akıda manyakmış bunları. Var mı arıbası yapmak için? Ya aklı başına biri olsun döverim bak gelip he. Evet var mı? Ne güzel. Sikona değil mi bu? <gülüyor> evet. Var mı arabası Çok güzel lan. Şu anda orada olman lazım ya bu müzik. <gülüyor> Araba sizi yapmak isteyen var mı diye sorulduğu ama Bazı kimselere bir sükunet kaplar ya Bir saniye güzel kardeşim bir şey anlatıyorum O sükunetin şöyle bir sebebi vardır onlar için mesela Para verdik o yaptığın sendromu vardır ya Onlar böyle bunu hayatın anlamı gibi algılarlar böyle dururlar bak Kerim <gülüyor> abi yapalım ne güzel eğleniyoruz ulan Bırak ulan <gülüyor> Ben çocukluğumdan beri böyle yaparım ha para verdik o yapacak <gülüyor> hayır ki benim hiç böyle bir vaadim olmamasına rağmen o böyle bekler ki sahnedeki adam araba sesi yapsın diye bazen mesela çoluk çömeğin araba sesi çıkarması o kadar eğlenceli diye, ee, ee, falan da asıl mesele şudur bunu hayatın anlamı gibi algılayanları var ya mesela benim şey diye benim salonda bir ağırlığım var <gülüyor> araba sesi nedir ha? kamyon olsa bir tane diyor. böyle düşünmektedir o Adam'a sorarsın, bu bir eğlence ya başından beri. Adam onun farkında değildi, böyle kasar kendini. Bütün kariyerini gözler geçiyor. Sorarsın çok iyi niyetle, arabası yapmak isteyen var mı diye. Böyle geçer böyle kulaklarda bak arabası yapmak isteyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir okuldan mezunum. <gülüyor> ya belli bir yere geldim. İşim güzel, yükselme ihtimalim var. Karımı seviyorum ki o da beni seviyor. Yani bir araba sesi yaparak bütün bunları bok etmenin manası yok gibi. Allah'ım ki daha alakalı sorular. Bir de şey vardı tabii. Dediğin gibi her daim abla seni engellemiyoruz. Buyurken <gülüyor> burun sallayalım isterseniz Uyuyor ya oz, oz. Diyeceğim şudur ki araba sesi yapmak da bir yana riskli bir şeydir ha. Çünkü arkadaş grubunla gelmişsin veya yanında kız arkadaşına sevgilin var. Neyse artık. Sen katılım göstereceğim ya bir anda onların nefretini kazanabilirsin ya. Çünkü o sesi çıkarma anı günlük yaşandan bayağı sıyrıldığın bir andır. Öne doğru kaykılırsın, yüzün bir deformasyona uğrar. Hayatın hiçbir yerinde çıkarmadığın bir ses çıkarırsın. Öne doğru kaykılık bunu yapıyorsun ama geriye döndüğün zaman bıraktığın şeyler aynı kalmayabilir. <Gülüyor> Böyle bir şey var ya bak. <Gülüyor> ...sizi ağzımda mı çıkardın? Evet kızım katılım gösteriyorum ya Allah. İğrençsin. Seni hiç böyle tanımamıştım ben. İğrenç. Kızım beni tanı. Ren. Böyleyim ben. Ren. Ren. Hadi naş. Ren şey de var bazıları böyle mazbut ya yanımdakide izin alamıyor yapacak ama mesela araba sizi yapmak için hemen yapsın bak Nurcan yapayım mı araba <gülüyor> ama bırak o kadar insan onlar yapsın saçmalama <gülüyor> kızım evde yapıyorum ya Allah Allah diye. <gülüyor> <gülüyor> var mı yapmak isteyen? kasanlara bakıyorum özellikle kasanlara Helva yapsana. <gülüyor> var, var, ne ne ne, var var ne ne ne ne ne ne ne duruyorsun. <gülüyor> Buyurun. Nasıl efendim? Niye sana bakmak zorunda mıyım? Ben yani seni andıran şeylere de bakabilirim yani. Ne olacak? Baksana adam dikkat çekmek istiyorum. Yapma oğlum aramızız hep beraber eğleniyoruz. Hiçbirimizin birbirinden farkı yok ki. Amcayı saymıyorum tabii. <gülüyor> şey de öğren midir he. Şimdi. <gülüyor> bunu öleceksiniz bak. <gülüyor> i̇şte bunu öleceksiniz. <gülüyor> Sağol çok iyisin gösteriden sonra bu arkadaş her birinize ellerinize bırakacak <gülüyor> bak bu adam enteresandı işte bu hakikaten gözleme şayan bir adamdır tamam mı? şimdi bak bu adam böyle duruyor deminden beri onun gıyabında konuşuluyor ya arabasız yapmak isteyen var mı? o deminden beri böyle duruyor bak arabayım ben Yıllar yılı herkesten gizledim bunu. Evet, belki bir arabayım. Ulan ne acayip falan var <gülüyor> Diyeceğim şudur. O kadar da önemli değil araba sesi ama... Aklıma şöyle bir hikaye geliyor. Tamam mevzuyu kapattık, arabası yapmayın da... <gülüyor> Ellerinizi arkadaşlarınız oralarından çekseniz. <gülüyor> Ellerinizi arkadaşlarınız oralarından çekseniz. <gülüyor> Daha iyi olur kanaatindeyim. Ben. Diyeceğim şudur. Sahneden araba sizi yapmak isteyen var mı diye sorulduğu zaman. Hani buna kayıtsız kalmak mümkün değildir ya. O iğrenç bir anmış. Madem ki bu o nasıl bir o anı paylaşıyorsun buna kayıtsız kalamazsın. Hem yani de böyle yüksek elektrikli bir gösteri varken yani ben şahsınla ilgili söylemiyorum bunu. Genel burada paylaşılanla ilgili 700 küsur insan var burada. Tabi amca da var ama ayrı. Tamam. Şimdi sorulduğu zaman böyle bir an yaşanır bak. Araba sesi yapmak istiyem varsa hemen yapsın bak. Volla. Ya, Oradan kendi kendime. En güzel benimki olmalı. Herkes en azından bir kere içinden yapar ya o da bana yeter zaten. Neyse. Ama şunu da biliyorum ki katılım göstermemek veya katılımı e, ne bileyim bizlerden birazcık daha salak olanlara devretmek yanlış bir şeydir. E, çünkü on sene sonra bu size gurur kaynağı olarak geri dönmez tamam mı? On sene sonra çoluk çocuğunuzu anlayacağınız özellik değildir bu katılımsızlık bak. On sene sonra. Oğullarım gelin gelin. Biraz mavi versene çok az ama. Tamam evet, Sağolun Oğullarım gel Oğullarım Bundan 10 sene evvel Beşiktaş'a bir kompanya gelmişti Cenk Yıldız diye bir oğlanı getirmişler Enteresan böyle kel kavalı bir insan Anlatır Uzay diyor robot falan filan. Ben de fazla dinlemiyorum Komik olunca beni uyandırıyorlar Bak o kadar zaman oldu Yıl 1997 böyle başlarındayız Orada yaşlı bir amca vardı, yazık. Gidin bakın hala orada durun. Orası çarşı oldu, yıktılar orayı. Amcaya duvar denk geldi ama hala duruyor orada. İstikrarlı bir insan. Orada gençten bir çocuk grubu vardı balkonda, bilmiyorum şimdi yanlış olmasın. Onları böyle çıkışta dürbünlü tüfekle vurdular, bilmiyorum böyle. Neyse gittik bu adama anlatıyorum, uzay diyor bilmem ne falan filan. Anlattı, anlattı bu her Ben takip ediyorum arada bir uyuyorum, uyanıyorum, not alıyorum falan. <gülüyor> o zaman benim iki kolum da vardı yani hesap. Bakma şimdi yok. o çıkışta bir arbede oldu orada şey yaptım ben. <gülüyor> Neyse bu adam anlatıyor falan, bir ara bu sahnede tıkandı. Tıkandı, ben hissettim. Tıkandığını hissettim. <gülüyor> yalvarıyor herif araba sesi yapan var mı diye yalvarıyor yani Allah ben direkt de bana bakıyor beni fark etti oğlan yalvarıyor herif hiç taviz vermedim herife <gülüyor> sahne de kurdu kaldı herif bitirdim herifi sana yemin ediyorum bak o zamanın parasıyla iki tam iki öğrenci almıştım ben gene de yüz göz olmadım bitti herif sahne de kurdu kaldı Gidin bakın heykelim vardır benim orada. <gülüyor> açalım ışığı. Çok teşekkür ederim alakanızı göstermiş olduğunuz ilgiye. Güzel de bir gösteriydi. Araba sözünü ben yapacağım evlerimize dağılacağız ama öncelikle güzel bir gösteri olması için emeği geçin arkadaşlar. Tekrar bir gözden geçirelim. Işıkları açalım lütfen. Bugünkü gösterimizde amca rolünde <gülüyor> benim liseden arkadaşım Fuat vardı. Sağolsun alakanı gösterdi. Alkışlayalım kendisini çok güzel iletişim tamam, abartmayın son, son dakika tuvalete gitme dalında ise <gülüyor> Pınar vardı <gülüyor> merhaba Pınar nasılsın Pınar kendini yalnız hissettin mi orada Millet şimdi gülüyor. Şimdi benim şu halime bak. <gülüyor> teyze dalında çok değerli bir teyze vardı. Alkışlayalım ki yani tam değerini şimdi rakam veremeyeceğim ama gerçekten kıymetli bir insan. Alkışlayalım kendisini. <gülüyor> Gençler vardı. Gençler her zaman olacaktır. Nice küçük ipolar bekliyorum aranızdan. <gülüyor> Alkışlayalım kendilerini. Hep beraber bir şarkı ile bağlayalım mı? Okul önlüklerinde balinleriz. <gülüyor> Diyeceğim şudur. Güzel bir gösteri oldu. Başka atladığım kimse var mı? <gülüyor> ya farkında olmadan atlamış olabilirim. <gülüyor> atladığım varsa elli kalırsın. <gülüyor> Söndürün. Çok güzel insanlarsınız. Kapadın arabası sizi ben yapayım. Yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Okul önlüklerinde balinleriz. <gülüyor> suslan Benden öğrendi hemen banu atıyor ya. Bak bizim robot duruyor böyle, arabalar gelip gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Okul önlüklerinde balinleriz. Çocuğuz bize. <gülüyor> arabalar gelip gidiyor, bizimkisi bir tanesini durdurmuş bak. Ee, İyi akşamlar Robokap Tabi severek izliyoruz he Teşekkür <gülüyor> ederim Meşhuru görünce böyle bir dürtme vardır ya Meşhur bir hareket dro bak 20 santim yanında bile olsa el sallama vardır Meşhur o böyle bak <gülüyor> Alkol aldık mı? Ekibin böyle bir repliği var Alkol aldık mı? Sanki beraber kum kapıdan geliyorsun. <gülüyor> Hadi komiserem haydi haydi. Ulan ne bileyim siz aldınız Malik alkol ya. Valla robokap bir bira be. Yani sen beni biliyorsun gerçekten. Bir muayene edelim. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Üfleyin. O kadar dedim sen kullan diye bak. <gülüyor> Ama olmadı ki ya. Ooo. Ya bir bira içtik yapalım, yapalım, yapalım. bir içtik yaptınız muamele bakın herhalde. Yanında da karısı var, telaşlı böyle. Necati, <gülüyor> sakın üfleme. Karıcığım arkadaş demirden. <gülüyor> Biz de bazı şeylerin farkındayız yani. Herkese iyi bir akşam dilerim. Sağ olun var olun. Aydayım vallahi. Da ee, daha böyle kast yazarken çıkanlar vardır ya. Hani onların perdeye gölgesi vurur. İşte bak onlardan ikisi orada. Onlarla tanışın. Bu bir. Diyeceğim şudur sevgili arkadaşlar. Gösteri sırasına sormuş olduğum problemin cevabı Mehmet 2500 liradır. Ee, eve gidince çözmeye çalışmayın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sana. Ya yani bizim kız da Şahin Tepesi'ni Kara Şimşe'e. Bir de ne? Bir de ne kız dallası ezbere bilir yani rahatlıkla. Ne de? Ye de ye de O müzikler niye var biliyor musunuz? Adam şimdi her hafta macera var, kapa ambele olduğu için böyle oluyor. Direksiyon sallamakla tam ne yapıyor? Doldu kulağın son diye. Dimoduruyor müzik ona atlatıyor. Tom tom la bak tom tom la bak. Motive edici bir şey go. Şu isterdim ben yani Michael gelsin diyelim ki. Amerik'in adı neydi onun? Deşdev, işte devana, deyin ki işte. Devam görev var mı? Vallahi Michael yok. Ya yoksa <Gülüyor> beğenebiliyorsun yani. Ben. Bir kimse sünge mi kimse beğenemiyor. geçen hafta nasıl verdik ya? Ben? Yok. Böyle dedikten sonra isterdim ki böyle dizi 45 dakika mı? 45 dakika Michael geçsin sadece. Tam tam tam tam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 Tum tum tum tum. Bir de Michael Bay otomatik olayı. Kullan. kolang. Akıllı git ya. Tum tum tum tum var daha rahatlıkla yapılabilir yapılıyordu. Ne? Ne bu aslanım? Sarıda geçtim. Allahım var mı lan senin? Tum. moduna gir. gir. Şansiyon adresler kullanayım. Michael, öndekinin kaçına fazla girme. Benzini mobilinden alalım, bardak veriyor falan. <gülüyor> <gülüyor> İbareler. <gülüyor> Bir gerilim filmi formatlarından bahsetmek istiyorum. Bir tane böyle enerjik gençlerin... <gülüyor> böyle rol aldıkları filmler var. Enerjik gençler var böyle heyyo heyyo kolejle. Bunlar çok enerjikler ne yapacaklarını bilemez haldedirler onlar böyle. Hey hey. hey. <gülüyor> Allah'ım ne kadar enerjisi. Allah'ım. <gülüyor> Allah'ım denireceğim diye böyle. devamı mı dans halinde dir onlar? Ulan ne yapalım, ne yapalım derler E ne yapalım? Kamp'a gidelim. Enerjik sen kampa gideceksin diye. <gülüyor> Gençliğin halinde böyle bir trük var. Enerjiksen kampa yedirksin diye. Gençler böyle hey heyyo danslar bilmem neler, kalabalık bir grup. şu grup içerisinde çiftler var, tekler var, sevgililer var, tekler var falan. Bir arabaya doluşurlar heyyo diye. Müciği de sonuna kadar açarlar böyle hey hey hey hey. hey. <Gülüyor> Allah'ım delireceğim. Allah'ım o kadar eğleniyorum ki Allah'ım Delirme noktasındayım hey. Kesin bu enerjikliğin belgelenmesi lazım diye. Heyyo heyyo heyyo kampa gidelim. Hangi kampa gidelim? Şey Kapaköy'e gidelim. Orada daha çabuk gölünüyor diye. Ne sefer? Evet ya ağır bir den ya. Çok özürüm. Bir bok yedim. Kuslara kalk. Kapaköy filte Kaynakçım diye altını. Biz de o kaynaktan faydalanmak istiyoruz diye. Yatla kapır filde tamam mı? Gıcığına yani. Mike, Crystal Lake'e gidelim mi? Ya bırak manyak. Bizim olayımız farklı. <gülüyor> Oğlum orada da ölelür. Ya bıraksan hocam ya. ya bütün tadımı aldın yani. He. En en en en. Mavi versene korku ya. en. en, en, en, en, en, en. Biz de şartlanmışız bundan korkuyoruz ya çok enteresan bir durumdur ya bu. hen hen hen hen hen hen hen hen, hen, hen. <gülüyor> aslında inanın hiç korkulacak bir şey yok şartlanmışız yani ben çözüldüm hiç korkulacak bir durum yok bakın hen hen olay mı ya yani? hiç havacı var. Devam edelim böyle. Copperfield kampına işte gidiyorlar bunlar. Heyo heyo grup içerisinde işte dediğim gibi çiftler var, tekler var. Müzik sonuna kadar açık. Heyo heyo heyo Allah'ım Copperfield'e gidiyor. Hay <gülüyor> ya, yahu yarabbul alemin diye. Heyo heyo heyo. Böyle giderler. Hey Mike kırmızıda geçti oğlum enerji izledik ya. <gülüyor> Copperfield'e giderler. İşte Copperfield kampı yolunda işte yaklaşıklar işte. Copperfield'de beş mil kaldı, altı mil kaldı falan tabelalar rastlarlar. Aşşıyor. Açık yakalama öyle atladı ya bu benim 160. oyunum. Ben ne zaman böyle 5-6 desem senin gibi bir sazan çıkar böyle. O yakalamışlığı şeyi var ya hazlı. 1 saat 40 dakika izlemiş böyle. Daha sonra işte bir kapı, ben Bak bir dakika laf koyuyorum, bak izle. Bak. <gülüyor> ben çıkıyorum, beni kollay ne? 5. ben tamamım tam tamam siz kaçın kendinizi kurtarın ama yalnız değilsin de kabarık bir liste var hepsinin benim adresleri var hepsini sana vereceğim onları dünyanın değişik yörelerinden sazanlar onlarla mektuplaşacaksın sazan pen olarak gelişen sazan teknikleri nelerdir Diğer yüvelerde sazanite nasıl yapılıyor? <gülüyor> Hepsini öğreneceksin. Mesafir. <Bekabı. gülüyor> Rakamlarla çok ilgilisin demek. İntikam macu olacak. <gülüyor> Neyse. Denler ki ulan niye geri gidiyoruz? <gülüyor> Çek var, otostoy yapıyor. Onu da alalım. Ya. O da insan, o da ölçüsü. Evet. Ağabeyi alıyorlar burada. <gülüyor> Kapır bir de doğru yola devam. Hiç böyle bir meskene rastlamamışlar. Bir kulübeye rastlarlar uzaktan. Kulübenin önünde bir çıkıntı vardır. Nedir o? Açalım ışığımız İlhan. Teşekkürler İlhan. Öyle değil mi ya? <gülüyor> veranda, ay veranda, yu veranda, fişi <gülüyor> <Hiç it> verandas. <gülüyor> üç tane söyledim. Yazıyla üç. Sen rakamlarla ilgiliyse sana yamuk olmaz diyeceğim. Yani. Şimdi sayıyorsundur kesin kaç tane söyledim. Şimdi veren bir şey vardır bir tane amca gizemli, yaşlı biraz ağzına sigara külü 4 santim böyle ya da 5 <gülüyor> 4-5 arası 4 ila 7 yani o sallanan şeyde oturur böyle nedir o? kim? koltuk <gülüyor> cinna <gülüyor> sallanan <gülüyor> Ya da iskemle. <gülüyor> Sandalye, iskemle, sakız, ciklet. Böyle bir kombinasyon var ya. Sandalye diyenler sakız der, ciklet diyenler iskemle. Deneyelim. Sakız der misin? <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Memduh Bey tedaviye aynı şekilde devam edelim. Yani gerçek hayatında sakız diye, der diyen bir kişi misin diye sordun. Sanki evet derim yani. araba de. Evet derim araba, araba. <gülüyor> ya benim için bunlar olay değildir yani. Tek dudak hareketinden sonra yerlerim yani. Incredible. Neyse o kadar önemli değil. amca vardır orada 187 boyunda yaklaşıp. <gülüyor> Onu söylemiyorum önemli olan işlevi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> amca böyle sallanan iskemlede sallanır şeye dikkat eder azami dikkat eder kül düşmesi diye çünkü gizem yatıyor ya orada kül düştü mü bitiyor o da böyle o Allah vermeye de kül düşmüyor <gülüyor> maviye dönelim enerjikler kulübeye rastlarlar heyo, heyo heyo heyo böyle dururlar kulübenin önünde inerler arabadan böyle hey hey hey Allah Allah Allah arabadan indiğimiz enerji, Allah'ım devireceğim Lan demek ki arabayla ilgili bir şey değilmiş diyor. Yani. <gülüyor> Amca ile danışırlar. Hey selam. Kapıya bir kampere nasıl acaba? Cevap klasiktir. Hey 1950'den beri oraya kimse gitmedi. Söyle. Sana, sana hemen didik. Allah Allah. Sanki çeteliz Giden gelmeden ağarır. Sana ne ya? Böyle lambalar gidip ölse enerji onlar değil mi? Enerjikler amcayı fazla sallamazlar zaten. Arabaya doluşurlar böyle hey yo giderler. Kampa varıldığı zaman enteresan bir hal vardır. Bak çok enteresan bu. <Gülüyor> Grup içerisinde çiftler vardır, tekler vardır diyorum ya. Kampa varıldığı zaman çift olanlar hemen sevişirler. <Gülüyor> e, evet. Öyle kampa geldin artık. Yani. Öyle başım ağrıyor falan yok. Kampa gelmiş adamsın sevişmiyorsun yani. <gülüyor> Çift olanlar sevişir, tek olanların enteresan bir kaderi vardır gelir onlar böyle kapıları falan yoklarlar. Krala an sevişiyorum hiç bozma tamam hiç bozma. <gülüyor> Tam ben biraz kampa gezeceğim diye. Onlar böyle daha enerjiklerdi ya böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben enerjiyim. Pastora takılmak istiyorum kampa gezeceğim iyi gelsin. En, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, Her kim ki korku filmlerinde şişman gözlüklü ve yalnızdır, o önce ölür. <gülüyor> Allah'ım, ne kadar güzel ya. Sevişmediğim iyi oldu ya. <gülüyor> hey, Manki, burada bir bahçe var, ne işi şey yarıyor acaba? Oğlum o yerini bulur. <gülüyor> adam ayarlamış da koymuş oraya. Kıç kıç kıç hemen. Onlar zaten öldüreceklerini hemen bildikleri için yerleşmezler bile hemen şeye, pansiyona gelirler böyle diyelim ki. Tam siz bagajlar alın ben burada öleceğim zaten diye. <gülüyor> Yazık ya. Enteresan bir korku film formatı da var. Ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. Puslu bir kare edin. 35'e 50. Teşekkürler Öklit. 35 50 kare olmaz ki. Aramızda bir geometrik deha var. Bizi yanlış sizi yanlış yönlendirmeme engel oldu. Sağ olsun. Misyonunda çok farkında. 35 50 kare olmaz ki. Ya bunu bilmek bana bir haz getiriyor. Ya çıkışta işte böyle mi diyeceksin? O bendim. <gülüyor> Size karşı yapılan yanlışa engel oldum. 35-50 kare var. Ben gördüm. <gülüyor> Hemen arkada bak gel. 35-50 bir kare düşünün. Puslu. Kırmızı verir misin? Puslu ya. <gülüyor> Bir gerilim şeyi, tribi bizi gerdirmek maksediyle dizayn edilmiş bir enteresan bir durum bu. Yani kızlar vardır böyle 12-13 yaşlarında, saçları çift örgülü, sarışın. Bunların beyaz elbiseleri vardır, robadan. Robadan nedir? Hmm. Göğüsten aşağıya. Açılan. Evet herkese, Türkçe'yi yakında sökeceksin. Evet, nasıl diyorlar? Göğüsten aşağıya, evet, aşağı doğru bollaşan olan elbiseye robadan demiş. Niye bir İtalyanla konuşuyormuş gibi yapıyorsun? Var mı robadan tanımak isteyen? Teriye, pardon şey. Neydi? Maltez. <gülüyor> Kim efendim? <gülüyor> evet. Ben demedim vallahi. <gülüyor> ben ne de dedim? Bir de kürsüyle korkar sorun bakalım. Ben bunları alamıyorum. yok de. Patron burada diyor. Ben bir şey konuşamam. Neredeyiz? <gülüyor> robadan eski bir tabirmiş. Siz nereden biliyorsunuz? Utanmıyor musunuz robadanı bilmekten? <gülüyor> bundan robadan. Robadan evvel, robadan sonra diye nedir robadan? <gülüyor> Şöyle ama gösterdiğiniz herkes görmüyor ki orayı. <gülüyor> That's it. <gülüyor> <gülüyor> <bayalar> ya, robadan. <gülüyor> Eski Türkçe Ben arkadaşlara teksiri dağıtıyorum, dağıttırıyorum. <gülüyor> Hocanın birazdan robadan saracak. Kızların robadan ne bir şey var ya? Robadan hiç önem diliyor ki. Neyse, ben gönül Kızların ben gönül dizgili <gülüyor> seni. Hayır, tam ha, robadan lan vazgeçtik. Karpuz kollu, tamam mı? <gülüyor> Bu ay çıkarmayın lütfen. Kartuş kol dedik. Allah Allah ya. Oda gerelim ne oluyor? Kızları enteresan elbiseleri var bunlar bize gerelim olsun diye ipatlardır. İpatlarslar. Eskiden de atlarslar. şimdi de mı öyle? Ne? İpin boyu yaklaşık 6 metredir. Kızların biri havuzu 6 hatta doldurur işi yere. Aç ışığı, konsantrasyon gitti. <Gülüyor> Mutlu musunuz bari? <Gülüyor> Kırmızı. Kızların robadan öyle bir şeyleri vardır. Bize girelim olsun diye bunlar ip atlarlar. ağır çekimde böyle. <Gülüyor> Korkacağız ya biz de böyle. Bunların korkunç müzikleri vardır ama ha, öyle deme. Korkarsın yani. See, fine, fine, fine, merry, christmas. Sıkıysa ölmeyen. <yani. Sessizlik> Bunlar ne zaman ip atlasa birileri ölür. <Sessizlik> Anne, Clara ile ip atlayalım mı? Kızım katıyor. İpe karşıyım ben. Basamaklara top yuvarlamaca vardır böyle. <gülüyor> Tabi topu arayayım mı? Top olayına girme abi. <gülüyor> top tamamen farklı bir olaydır yani. <gülüyor> Samimi söylüyorum. Bırak ya top orada kalsın kendi abi. Açalım ışığımızı. Kâh güldük, kâh eğlendik. Son bir hikaye var onu anlatacağım ve aramızdan ayrılacağım. Son bir hikaye var onu anlatacağım ve aramızdan ayrılacağım. Bütün süper kahramanlar... <Gülüyor> ...vücudu saran böyle streç tadında elbiseler giyiyorlar. Ben bu bir gerek midir diye gittim araştırdım. Abla da oradaydı. <Gülüyor> Olay çıkarıyordu orada. Hayır ben ne, ne oluyor? Eskiden yoktu mu? Ne ne ne diyor? <gülüyor> Ablacım bak ben süpermedim bak uçuyorum bak. Hayır eski yeni iyice çıkarma başımıza. gel. eski uçmak mı vardı ya bırak arkadaşım bırak. Zaman diyor. <gülüyor> Tight giymek durumunda bu bir must yani tight giymek. Haya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tight giymek durumunda süperman ve bu nevi kahramanlar. Çünkü süperman tight değil de böyle bol bir pantolon giyecek olsa rahat hareket edebileceği için görevi falan çereyecek o tamam mı? <gülüyor> Süpermen uç diyeceksin ne uçacağım ben böyle yiyeyim <gülüyor> Ama tayt olduğu zaman o araya giriyor bilmem ne. Pişik durumu var falan. Herden bir rahatsızlık hali var. Böyle olduğu zaman benim misyonun farkında oluyor. Ulan benim bir görevim vardı ama du bak. bakalım diye bir rahatsızlık hali. Süpermen için şey derler kriptondan geldi diye. Eskilerden beri böyle <gülüyor> dilden dile gelmiştir yani <Gülüyor> yer yerine böyle bir şey yok yani Kriptonda gittik araştırdık <Gülüyor> tamam gerçekten çok kral çocuklar var ayrı konu <Gülüyor> hakikaten çok harbi çocuklar var çok süper insanlar güzel yerde yatırdılar iyi ağırladılar bizi fakat öyle işte tayt pelerin bilmem ne s, burada kırmızı don kırmızı yıkım, yok böyle şeyler eskiden de yokmuş Orada gündelik bir yaşam var. Kim var mesela? Süpermen var, hipermen var. Böyle gece var. Baba ne haber? İyi ne yapalım işte. Kırıyoruz duvarları diyor işte. <gülüyor> Kayaları kaldırıyorlar. Böyle. Oradan demiri versene. <gülüyor> demiri büktüm diyor. Böyle takılıyorlar onlar. Süpermenin durumu şu, Diyorlar ki seni işte dünyaya göndereceğiz. Oraya bir misyonun var. Onun için oraya böyle maymun gibi gitme diyorlar. <gülüyor> Niye diyor ya? ya? Oranın bir estetik anlayışına göre giydireceğiz seni. Böyle gitme diyorlar. Nereden giyineceğim abi diyor. Hemen bu kriptonite geç sağ kolda pasaj var diye. <gülüyor> Tarih ediyorlar Süpermen'i. Süpermen'in nesi meşhurdu eskiden? Uçması. Süpermen'in nesi meşhurdu? Uçması. Ziv ziv ziv ziv uçar böyle. Halbuki uçma meselesi değil. Uçmaya herkes uçar. Güzelere uçtu yani. Tarihe bakın. Ziv ziv ziv ziv. Süperman uçar ama mesele uçma değildir. Önemli olan konmadır. Süperman uçar böyle bir derdimiz var Süperman'dedir. Süperman gelir mi? Mio miyum miyum miyum miyum miyum. Ne var? Bütün mesele konmada. Gizem orada yani. Ya mı kondum bittin Uçuyorsun diye böyle. Süperman bir derdimiz var dedi. geldim böyle. Mio miyum miyum. Ne var? Sürü. Sana kendine hayırın yok lan de saat <Gülüyor> Süpermen tarif edilen dükkana gidiyor. Ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv. Oy ydıro. Eski Türkçede zivdir onun şeyi. <Gülüyor> miu miu miu miu. Ay ay uya geldi ya. Ay ay uya. <Gülüyor> ziu ziu ziu ziu ziu ziu ziu ziv gelir böyle. Merhaba. Ağaç hoş geldin. <Gülüyor> Elbise bakıyorum uçmalık. <Gülüyor> abi düşündüğüm bir şey var mı? <Gülüyor> Tezgahtar tespit raporu bir. Düşündüğüm bir şey var mı? Yok orada vahiy gelir diye geldim. Diyor. Dimağım duruk vaziyette benim diyor. Ben gideyim ya ben bir şey düşünemiyorum. Lacimet streç tanımında bir şey istiyorum diyor. İsim neydi abi diyor. Süper. Süpermen, süpermen, Süpermen. Abi S kalmamış be. Hafla içi gelir ancak. Arzu sen bak T var, D var, M var benim üzerimde gayet güzel, gayet çık. Gayet uçmaya müsaittir gayet. Pırıl pırıl giyiyorum ben işte. Diyor. Yok diyor ben S'de ısrarlıyım diyor. S'yi alacağım diyor. Tamam abi diyor. S oldu gün tekrar gelirim diyor. Geliyor hakikaten de. Diyoruz, hakikaten özün sözü doğru bir arkadaştır bu da Süperman'la ilgili bir ayrıntı haberinizde olsun geliyor hakikaten gösteriyor öyle bir şeyi deneyebilir miyim abi diyor deniyor Süperman paravanın orada. giyiyor böyle nasıl abi orada oluyorlar ya biraz paçaları uzun be abi önemli olan belinin oturması böyle bir fenomen var ha. önemli olan belinin oturması diye benim en büyük yaramdır yani Önemli olan beynin oturması. Yıllar yıl duydum bu lafı böyle. Önemli olan beynin oturması. Yani rüyalarıma giriyor böyle. Önemli olan beynin oturması. Önemli olan beynin oturması. Önemli olan beynin oturması değil. O kadar, kadar ki. Çok duymuşsunuzdur belki sizler de ya. Önemli olan beynin oturması değil. Niye var yani? Çünkü benim boyum bir buran çeçen tamam mı? Gülme. Bir de bunu 10 sene evvelsini tasavvurayın, 10-12 sene evvel, annemle alışverişe gidiyoruz böyle, vardı öyle bir hay. Merhaba, çocuğa göre pantolon bakmıştık diye. Bir de orada tezgahtarla direkt muhatap değilsin ya, maymun gibi böyle. <Gülüyor> Bası geçen çocuk benim, evet. Bana bakmıştık hayatım. <Gülüyor> Veriler pantolonu, 38 giyersin büyük, 36 yok, ee, garson boyu verelim yenge. Ulan Fransızca bilmiyorum annem beni servis sektörüne sokacak zannediyor. Pantolonu giyiyorsun katlıyorsun 50 santim içeride. Ya da 47. Tamam ya bilemiyorum ya. Olay çıkarma. Su eski dilde ma. <gülüyor> Duyuyorum sizi. <gülüyor> katlıyorsun paçaları olmuyor Giy giyiyorsun dökülüyor üzerinden pantolon zengin durdu <gülüyor> niye zengin durdu lan şu tribü bazı da bir şey sorarsın televizyonu sordun diye bir özellikleri nedir bu televizyonun diye anlatır geri çekilir saatlerce nedir bu televizyonun özellikleri 11 sistem mükemmel bir olay <gülüyor> sen gider ha o böyle. mısın lan sen? Ben ona tezgahtar orgazmı diyorum. Deliriyorlar mı onlara böyle. Şimdi nedir bu kaza? Kazan işte başka deseni var mı? Yalnızca bu desen mükemmel bir <Gülüyor> Sanki onu o vücuda getirmiş onun gururunu paylaşıyor böyle. Yani. Televizyonda ben buyurun diye. Tezgahlar orgazmı sırasında ikinci bir soruyu kaldıramıyor o zaten. Sordun diye ki işte nedir? İşte kablolu yayınlara uygun mu? falan filan. Hayır hayır hayır hayır. hayır Dilerime de. noktası. Zengin durdu tribine kaptırdım kendimi bir dönemde. Millet mahallede misket oynuyor, top oynuyor. Ben böyle takılıyorum var. <Gülüyor> var mı bakkaldan bir şey isteyen? <Gülüyor> Çocuğu göndereyim alsın. Türüyorum. Süpermen'i yine böyle kandırıyorlar. Önemli olan belinin oturması diye satıyorlar elbiseyi, şeyi, kas kallıyorlar abi. Güzel donatıyorlar Donatello. Kriptomanzi diye yola çıkıyor abi böyle. Ziv ziv ziv ziv ziv. Aa ya ya ya. İstimeği iksallık. Allah koluma Tabii iyiydi, he. uç uç uzak mesafe. kripton. tam kilometre veremeyeceğim kusura bakma. Bayağı adi misafirdi çünkü ben gündüz açtırdım bayağı yazdı. <gülüyor> Eski tarifele ne güzeldi oldu. Ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv ziv i̇şte Uşak her ne kadar süper olsa insan yoruluyor tabii be. Ee, Aa anam anam anam anam anam anam anam ee, anam kol değiştir olmuyor bilmem. Taytarıdan çıkarayım derken başka yöne gidiyorsun. Allah'a git kaybediyorsun. Başka gezegenlerden gerekli bir arkadaşlarınla rastlıyorsun böyle. Babana haber diye senelektör <gülüyor> Neyse Süpermen böyle bir vadileden sonra işte uçuyor uçuyor. En sonunda gelip buraya konuyor. Buraya konuyor böyle tak diye. Etrafını sarıyor bizimkiler. Tabii Süpermen süper kahramanların yanında hep bir yalakası olur ya. Öyle bir davranışa tabii maruz kalacak. Yani her kahramanın yanında bir yalakası olur. Vardır ya böyle anlaşıyor. Yani Süpermen gerçekten... <gülüyor> Bugün uçuşunuzla, kimliğinizle tamamen takdir edilen bir insansınız. Yani bugün bir peleriniz olsun, ayakkabınız olsun hepsini ayrı ayrı hastasıyız diyor. Yani. Mesela ben pelerin hastayım, arkadaş botları hasta. Böyle gidiyoruz diyor. Yani. Sizden bir istirahmınız var, yani hiç değişmeyin hep böyle kalın istiyoruz. Diyor. Şimdi böyle bir yalakalık durumu olmamıyor süpermen çünkü adam her den havada. Zil zil zil uçuyor abi de. Tam yakalayın yapacaksın gidiyor adam abi gerçekten takdir edilen ben adam diyor <Gülüyor> her deme olabilir yakalayamazsın ki yakalayın yapazı abi gerçekten arkadaş arasında diyor en iyi ihtimalle hayranlığını uzaktan uzaktan adile getireceksin ben zemindesin diyelim ki abi havada böyle ziv ziv ziv ziv ziv olan mükemmel bir insan <Gülüyor> tamamen farklı bir insan baba baba baba baba baba baba baba olan lan lan, lan. <Gülüyor> Arkadaş be. Bir de ben daha çok tanıyorum intibası yaratma vardır ya. Aracan Superman. <Gülüyor> Süper bir insan yani. Kripto'nu demezsin katiyen yani. Al karşına sohbet et böyle birisi diyor. Tanıyor musun abi diyor. Deri bizim sentin çocuğu ya. Nasıl abi ilişkiniz nasıl yakın mısınız birbirinize falan diyor. Seher Süper <Gülüyor> Buyur abi. Hiç gelmiyorsun falan. Süpermen her ortama uyarım ayağına geliyor, konuyor onların yanına. Şimdi bizimkiler kurtlu tabii. Hem hayranlık var bir yandan ama bir şekilde de ekarte etmek lazım abi. ya yani süper dedi nereye kadar düşüneceğiz. De. Etrafını sarıyorlar böyle. Abi kola yaran gazoz ne iş arzu edersin diye. Böyle giriyorlar ya. Enteresan da bir kimlik tabii Süpermen. Tait var, pelerin, kırmızılar, maviler falan. Bizde kazak örneği alma vardır ya öyle oynuyorlar böyle pelerininle falanlar. Ulan ne güzel ha. Kumaş nereden abi? Dünyada üretilmedi. Aynısından beş top getireyim sana. Şimdi süpermen insanların lehine bir kahraman. İşte kayaları kaldırıyor, demirleri büküyor, bankayı soyanları yakalayıp paket yapıyor, koyuyor kenara. İşte tren köprüsü yıkıldı zaman orada böyle duruyor falan. En deresan bir kimlik. <gülüyor> Ve bir de karşılıksız bir kahraman. Bunları yaparken işte karşılık beklemiyor. Orijinalinden hatırlayalım. Bütün bunları halleder süperman böyle ziv, ziv, ziv, ziv insanlara faydası dokunur. Gelir böyle. <gülüyor> böyle de bir insanın benim içinden geliyor benim yani. böyle şeylerle mutlu olan oğlum diye salak ya biraz onu. <gülüyor> polis yedi geliyor şey diyor teşekkürler süpermen <gülüyor> gelsene bakalım Tam bir şey konuşacağız abi. gel bak yıllar yılı hep teşekkür teşekkür bir yere kadar ama yani, bir olayı görelim diyor yani su yakmıyoruz herhalde değil mi diyor yoksa ben hastası değilim uçmanın diyor yani. Uçuyorsan buyur sen uç diyor. <gülüyor> Yapmayın etmeyin gözünü seveyim diye. Şimdi Süpermen insanların lehine bir kahraman karşılıksız da. işte lehine kahraman herkesin lehine değil tabi. Bazılarının aleyhine oluyor süpermen gelişi. Adam yıllar yıl orada bir karizma yapmış. Yer yapmış kendine. Herkes tarafından seviliyor falan böyle bir kimlik. Süpermen gibi bir adam geliyor. Enteresan bir herif işte taytlar, pelerin falan. Ve herkesin ilgi ordağı oluyor. Adamın etrafını sarıyorlar böyle. Bizim kahvenin karizması Nevzat abinin bir şekilde forsu silinmeye başlıyor. Bakıyor kimse kalmıyor etrafında. Herkes süpermenek analizi olmuş. Çıkıyor bir gün kahvenine bakıyor orada bir kavabalık. Kim adam bu diyor. Süpermen abi diyorlar işte. Olayı nedir bunun nedir? Abi uçuyor diyorlar işte. Kondo neye uçuyor? Kondo işlediyor. <gülüyor> uzaklığınıza böyle bir tenkit mooduna giriyor abi. Ya Tabii yani ayağı yere basan tenkitler diye böyle uzaklığınıza nedir ki? Ne? Tek olay uçma mı? Ne ki? Kaç yapıyor saatte diye <gülüyor> böyle uzaklığınıza işte. Yani ne ki bu kıyafet nedir lan? Ne? Ver Aynısını ver örneğini terzi samiye sana da düşsün. Nedir bana an gibi? Böyle uzaklığınıza zekalı tenkitleri yapıyor. Superman tabii işinde gücünde dediğim gibi kayaları kaldırıyor, demirleri büküyor falan filan. Bir gün geri Superman işlerini halletmiş, kayaları kaldırmış, demirleri bükmüş, tren köprüsü yıkıldığında orada böyle durmuş, bankayı insanlara paketlemiş koymuş kenara, uçmuş gidiyor. Ben minilerde hava miliyle, hava mili yoktur. Fırsat bu fırsat, bizim kahvenin karizması çıkıyor arkadan, bağırıyor süpermenler. Süpermen! Süpermen! Yarda <gülüyor> <Yerde> yakalamayayım Allah'ım. <abi. gülüyor>